Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Siberbar <Sessizlik> Siberbar hayatımda e dünya radyocular günüydü hiç. Hiçbirimizin aklına gelmediği yayında konuşmak ama şöyle söyleyeyim. Radyoculuk hayatımda dinlediğim en çirkin şarkılardan birini geride bıraktım. Dürü dürü dürü dürü dürü hello, dürü dürü hello Goodbye. Hello Goodbye yani merhaba derken bir hello mutlaka gereklidir. Gerektedir. ne kadar Pardon güzel. goodbye derken bir hello gereklidir. Yeniden hello demek için bir goodbye gereklidir. Bir günaydın deyin. Esprilerinizi ondan sonra yapın ya. Yani yani, o, o cümle bir, bir kelime yaptınız. eksik. <gülüyor> O da eksik olan kelimeyi de yayıda zaten söyleyemiyoruz. Bir günaydın diye. ondan sonra. <gülüyor> <Ay, gülüyor> Oktay Bey hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Bu sabah Faiz dükkanı açtı. Neler hazırladın bize. Çaylar, <gülüyor> kekler, börekler. <gülüyor> E bugün sevgililer günü tabii size kalp şeklinde kekler, efendim mesela Ay, çikolata şelaleleri... En, en güzel şu görünüyor Fahir, valla eline sağlık ya. Nasıl Bak, yaptın bunları? Ellerimle. Vallahi Bir de ayaklarımla yoğurduğum mercimek köfteleri var, onların tadına doyamayacaksın. Sen hamuru da mı ayağınla yoğuruyordun? Hamuru vücudumla açıyorum Oktay. Bacakların arasında mı? Yok, onu başka arkadaşlar var. Genç kızlar, onlar yoğuruyorlar büyük teknelerde. Gene tabii ayaklarımıza çünkü sonuçta bu tip metotlar... E, takdir edersiniz ki çok sadece artık... Küba'da değil Ankara'da, Ankara'da da o türlü de kullanılan düzeyde. yöntemler bunlar mesela o sigara böreklerini hep ben bacaklarımda sardım evet hep kıl çıkıyor zaten ya, ya Onu işte... yalan diyorlardı doğru muymuş doğru doğru doğru. Neğer? bambaşka lezzetler öyle bir mutfağımız var İnşallah tutacak nasıl beğendiniz mi çok güzel bayıldık hakikaten <gülüyor> Nefis olmuş. Eline sağlık. Teşekkürler. Afiyet olsun. Çünkü bugün sevgililer günü diye. Bugün sevdalılar günü. Bugün sevenlerin, sevenlerin, e, birbirini sevenlerin birbirine kavuştuğu bir gün. Yerli bugün... malı haftası mı sevgililer günü mü anlayamadım. yani. Ne haftası? Ay, yerli malı haftası. Ay, yerli malı haftası mı bu hafta? Hayır işte öyle Ay, ona... masaları evet, yani resmen. Yok. Ama Hayır. elimizden geleni çünkü. Şuna öyle... bak ya bunu nereden buldun? Pomelo. <gülüyor> Ya Ülkemizin pomelo. en güzel meyvesi. Faruk'un toptancıdan daha ucuz alabilirsin. Ben sana <gülüyor> Seviyorsun her. Her toptancıdan sana şey Ege yani o konuda bize yardımcı olursan, toptan olarak almamıza yardımcı olursan bir pomelo konusu var onu halledersen bir de. Bu arada benim için kritik bir hafta. Bundan sonra hep öyle diyeceğim. Şubat ayı, radyocular günü, sevgililer, sevdalılar günü ve doğum günü. Hepsinin arka arkaya gelmesi de... Da herhalde zamanlaması... Manidar. Masa, e, 40 yılda bir ya. 40 yılda bir meydana gelen bir olay yani. Yani benim için zaten iki şey söylenir. İyi bir radyocu, iyi bir aşık. İkisi arka arkaya ve sonra aşık doğuyor. Aşık ağzının... Ağa derken o aşık derken ağzı yanına çekiyor ya. Hmm. Onun gibi çektirebilen yoktur. Nasıl mesela su üstünde 10-11 geri sektiren adamlar var taşı. Çektirme demir gibi düşündüm. <gülüyor> Hocam, aşık derken mesleğine aşık. Aşık. Karısına, karısına aşık, aşık. Çocuklarına, çocuklarına sevdalı. Çocuklarına, aşık. Bir, Memleket sevdalısı. Memleket aşık. sevdalısı. İnsanlara aşık Türkiye'm, ya. Türkiye'm cennetim. İnsan... Benim... Biz, biz yaptık yani milletim. bunu böyle biz yaptık biliyorsunuz. Evet değil mi Evet ya hayır. ilk üç gün ilk haftanın üç günü eğer bu adam bu kadar yatışta olmasaydı Bu bir enerji toplamış bir şey gelmiş yüzüne kan pardon e, yüzüne renk bünyeye kan gelmiş <gülüyor> <gülüyor> Bu Türkem Türkem cennetimi kim söylüyordu? Muazzez Mitat, Hayır Mitat körler mi? Hayır Kadının sesinden ben hatırlıyorum Kadının sesi şarkı. Muazzez diye isim geliyor Hayır ya Muazzezler Hatta hiç şey hayır değil değil şeyin eski karısı diye geçer Kimin? Ne, Ma mi? Mahmut Tuncer'in diye isim var. Mahmut Tuncer'in eski bir. Bir Şerefa Kay doğru cevap. Tamam, doğru mu? Doğru, evet. doğru. Tamam ben Müşerre bu akşam Fakay. sevgililer günü diye bunu çalayım çünkü. Mithat Körler'in söylediği neydi? Mithat Körler'in çeşitli şarkıları var elbette ki. Onlardan o, en güzel. Söylemedi güzeldi. mi Türkiye'm Türkan'la? De o aslı Kerem Aslı mıydı o? As Kerem gibi mi? Öyle yok. Diye bir dakika ya onun da bir şarkısı. Şey yani şey Kerem Aslı için yanıyor. Ha. Kerem Yanlış Aslı için Sen, sen Aslı'dan, Aslı'dan da, da güzelsin Bütün Aslılara en güzel ee, Kapak Kapak olan şarkılardan bir tanesiydi Müşeref Akay mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu ya akşam mısın? gecenin en romantik dakikalarında Bulmuş olacağım kadar... dükkanda Ne giymiş ya Müşeref Hanım üstüne? Çeşitli şeyler Kırmızı bir ee... Evet göğsünde ba de ay yavuz tulumu gibi bir şey değil mi? Evet Hı. Güzel şarkısı ile devam ediyor programımız. <gülüyor> <gülüyor> Arkada Toki binaları falan var yalnız klipte. Harika. Valla nefis. Valla neşelenme. Bu bayağı gidiyor herhalde bu şarkı. Ben askerdeyken köy destek uygulamalarında en çok istek alan şarkımız buydu. <gülüyor> Hepsi Türk Aa zannettim ben ya şarkı Hedeflere koşarım Hep beraber Hedeflere son iki, şu gibi üç, patlat Türkiye, Türkiye cemleti, benim eşsiz milletim Sevgililer gününüz kutlu olsun sevgilimler. <gülüyor> Valla hakikaten bütün mi? <gülüyor> Sevgililer günü resmi şarkısıdır. Modern sabahların resmi şarkısı. Bir tamamen ücretsiz olarak çaldığımız son derece hakikaten e, duygulandırdı e, bütün sevgilileri. Ücretsiz e, yani başka bir şey diyecekler elde o. <gülüyor> yani ücretsizdi. Araya mı? bir zaman girdikten sonra sonra. Valla ne ne olarak yaptık? Jesto. Jest, jest. Jesto. Ee, herkese hayırlı olsun, afiyet olsun. Ne diyeyim ya bizde daha ne numaralar var? <gülüyor> Az sonra da Yıldırım Bekçi'den Ay, okay ya, Çok Güzel parlak yüzlü çocuğu diye geçer annemin arkadaşları tarafından öyle hitap edildi kendisine Ondan bir şarkı bir eser e, Ben de ondan sonra da şey diye duymuştum Çok içiyor bu Diye böyle bir şey duymuştum ama o zamanki haliyle öbürde de dedi ne alakası öyle içen adam öyle mi olur o yüzle o burunla Sanatkar dediğin biraz içecek Evet hayır o şeydi kocası. Sonra zaten olay kocasının burnuna gitmişti. Kocasının i̇çen, adamı, iç, i̇çen adamın burnu nasıl olur diye. O sohbet benim çocukluğumun <gülüyor> ayrı bir sohbeti. Onu anlatırım yani. Ha Yıldırım Bekçi'den kadının kocasına mı geçildi? Tabii kadın burun itiraz benzerliğinden. etti. Yok burun benzerliği değil. İçen adamı kendi karı, kocası içiyormuş. Böyle işte falanlar filan. Yıldırım Böyle Bekçi'nin yok. özelliğini biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorum. Sabit ben... bin... 40 artık bilelim. Sabit 40 55-40 arasında sabit duran sanatçılardan. Öyle sanatçılar. Hiç yaşlanmıyor ya. tabi doğru. Soner Arıcı da mı öyle mesela? Öyle. Hakan doğru. Peker öyle Hakan Peker... inan inanmayla da olabilir bu. Hakan Made Peker. bu iyi geçmiş insan ya yani 60'ına geldi hatta öyle söyleyeceğim. Hayır, geldi de öyle olduğuna inandık yani sonra lezzetli. öyle olursun. Ha yeterince inanırsan herkes Tabii. olabilir. Ya onlar için ömre bedel. Çok teşekkür ediyoruz. Olsa bu sanatçılar da bağlı... ayrı ayrı ayrı üsttek teşhirle ee, Sevgili günün en güzel şarkısını dinledikten sonra şu dakikadan da sonra dinleyeceğim Bütün Hiçbir şarkılar şey. yavan gelecek Eyvallah hakikaten çıtayı ilk başta o kadar Hayvan gibi yukarı koymasaydık İsterseniz o zaman biraz mırıldanıp Sonra reklama geçelim Hay hay, hay Türkiye'm hay. Türkiye'm cennetim Benim eşsiz milletim Modern sabahlar Modern sabahlar 2014 yılında olduğumuzu, Irak rock, makçı adamlar olduğumuzu biliyoruz ama bir Whitney Houston daha çalabilir miyiz bu zaman? Aman çal Whitney. Houston zaten bütün bugün sevenleri şeyidir ya bugün Whitney Houston. Bugün Müşref Akay'la günaydın dedik. <gülüyor> o yüzden yani kaç tane Whitney Houston, kaç tane Burhan Çaçan çalma hakkım var biliyorsun değil mi? Çok teşekkür ederim. İyi başına Hesabını size bırakıyorum. Bu bonkörlüğünüz, bu eli açıklığınız beni hakikaten mest etti. Bir kez daha doğru yaptığımı anladım. Ay çok teşekkür ediyoruz Ege. Yani sen de bize böyle e, imkanlarını sunuyorsun. Whitney Hüs elinin altında bir sürü tabii şarkıcılar var. Sen onların içinden bize Whitney Houston'ı seçip sundun. Zaten o da şarkıcı bir... şeyimiz biliyorsunuz sınırsız, hayal gücüyle sınırlı. Hayal gücüyle sınırlı Tamam. Ay çok güzel yani. Aslında birkaç tane daha çalabiliriz. Evet bütün sevenler Aşkito'lar. Evet Oktay'a dönüyoruz sevenlerle ilgili haber var gibi vereceksin gibi böyle bekledim Oktay. Yok vermeyeceğim. Vermeyeceğim. İlerle, i̇lerleyen, i̇lerleyen dakikalarda dosyalar teker teker açılacak yavaş yavaş hepsini bir anda şey yapmayalım daha e, demeyeyim. Eteğimizdeki taşları dökmeyim Sevgililer günün resmi şarkısını çaldık. Daha deminecek çaldık. Aha Belki da şeyini çaldık. Programın şey sonunda çalsaydık da da nereye giriyoruz diye. <gülüyor> Gülüyor> ne <gülüyor> oluyoruz lan diye. deseydi valla. Fulya bir gün öyle girecek bizi buradan kovacak diye çok hakikaten bekliyorum ya. Kapıyı böyle tekmeyle açacak. Pardon tekmeyle açacak olan başka birisi vardı. <gülüyor> Böylece çık lan diyecek. Şey, Şehzade Mustafa'nın idamıyla yüzleştik. Ülkecek. Ülkece mi? Yaz tutuyor. 461 sene sonra. Valla Mehmet Gülsür'ün oyunculuğu mudur? Yoksa... Mehmet Gülsür'ün yakışıklılığı canım o. Bir de o yüzündeki bir hem masumiyet var hem şey var. İtuğursuz bir mesela Ege'ye oynatsan orada şeyin. İtuğursuz demiyorum ama. Beni sen... oynatsan gene aynı şey olur. Çünkü beni biliyorsunuz Mehmet Gülsür'e çok benzettiler. Çok Mehmet Gülsür'e benzettiler. Tamam beni oynatsaydın falan. Yani orada herkes şeydi. O oh, be iyi ki boğdurdu yani. Bunu ne yapacaktı besleyecek miydi falan diye laflar söylenebilirdi. Şey sade Mustafa'nın e, babası Kanuni Sultan Süleyman emriyle katledildiği bu son... Son bölüm mü? Yok değil, bu bölüm son bu bölüm. bölümde. Son bölüm mü? Ya yani en son sezon finaliydi galiba ya. Son sezon final dedim bu sene son zaten. Bu sene son 10 diye zaten yani başladılar ya. Son bölüm o. Yani son geçen bu haftanın son bölümü. Vallahi, en son son. Evet herhalde anlaşılmıştır. Bu en, en çok konuşulan konu olmuştu. Tabi herkes yüzünü Twitter'da. Bu, Twitter'da sokakta valla millete röportaj yaptılar. Özellikle hanfendilerde ağır bir şey var. E, travmatik bir durum var. Böyle herkes bir üzülmüş, gerçekten üzülmüşler. Herkes e, üzülüyoruz diye bir şeye üzülmedik ve Charlie öldüğü zaman üzülmedik de nosta. E, tabii canım Charlie'yi öldüğünü yok ben ona Cibu... üzülmedim ya. Charlie'ye çok üzülmüş. Ben de ya. çok hiç ben orada kesmiştim ya seyretmeyi. Ondan üzülmemiştim yani çok üzülmüştük de Charlie'nin öleceğini biliyorduk zaten. Bilmiyorduk. Bilmiyorduk. Birden Abi. oldu. Ama mesela şey Charlie'nin de... öleceği yani biraz tarih yokken Charlie'nin öleceğini biliyorduk. Gerçekte Mustafa'nın biliyordu. Mustafa biliyorduk. Bir... Biliyordu. Biliyordu. İşte yani... mesela ben size spoiler vermek gibi olmasın ama kanuni de ölecek ne yaptın ya sen zaten Tünizi Game of Thrones <gülüyor> ile ilgili de bir evet, <gülüyor> zamanında bir <gülüyor> spoiler vermiştin özür dilerim şimdi de bu sefer de şeyle ilgili muhteşem yüzyıla ilgili veriyorsun kanuni de ölecek biraz tarihi kontrol eder televizyonda sinemada ölünce üzüldüğümüz kahramanlar diye şey yapalım o zaman Şimdi böyle bir ara ara telefon alalım yapalım tamam. alalım hakikaten ya ölümünü şey faturalayalım onları ama diğerlerine de Sen sanki vitrinden de sor. Memati ölmemiş miydi ya? Memati Memati öldü Memati e, e, öldü. var ama Memati Kurtlar Vadisinde şimdi tanıtımında eski görünümlerde var ya yeni bölüm değil mi yayınlandı? Maşif Bey hadi ya Han kanalda seyrettiğine göre değişir. Ama orada esas Çakır mı öldüğünde Üzülmüş o ilk o. İkinci sezonun ikinci sezon başında mı ne Çakır öldürdüler Tabii, o zaman o, o gitti de. O, o, şey o. öldü mü? Polat Alemdar öldü mü? Sende hiç anlamadın yani. Günaydın efendim. Günaydınlar iyi yayınlar Kimle görüşüyoruz efendim Burak, Burak. Burak Bey. Burak Bey yanlışlım dedik değil mi? Doğru doğru, doğru çok doğru. Peki Burak Bey kim ölmüştü televizyonda da üzülmüştünüz. Film olarak yani Yerli filmlerde babam ve oğlumdaki babam gittiğinde böyle bir. Evet. Anam orada değil mi? Ha yani tra trauma yaşaya kadar ağladık burada <gülüyor> filmlerimizde. Ağlamış mıydın sinemada? Sinemada çok ağladık, geldik. Ee, yani bir süre sonra seyir çıktı evde tatlık, o izdik evde de ağladık. Biri anlattı, ona ağladık. <gülüyor> ee, Şimdi anlattı, de anlattı. zaman zaman ağladık. seyrettikçe ağlıyor musunuz Burak Bey? gözümden böyle bir iki yaş damla gelmek üzere gibi. Ben şeyi hatırlıyorum ama ya o sinemada biz başka filme giderken oradan çıkanlar oluyordu, şişmiş gözlerle salonlara çıkıyorlardı. Sanki salonda bir şey olmuş böyle biber göz atmışlar gibi. <gülüyor> Arkada acıklıydı yani. Çok fena biz girmeden önceki bir seans önündeki çıkanları gördük. Ay çok fena çok fena diyen çıkıyordur şeyin içinden ama... Biz bekliyorduk tabi ama ne kadar etkileyici, vurucu olabilir diyorduk, cidden etkileyici, vurucu oldu. Şey gibi mi gittiniz, Burak Bey, ne derler hani mesela Cem Yılmaz filmine giderken, ay çok güleceğiz, çok güleceğiz diye kendinizi hazırlarsınız. Bu da şey miydi yani, çok ağlayacağız, çok ağlayacağız, ferah, içimiz kakılacak falan diye mi gittiniz filmine? Filmin içeriğine göre, ben genelde ben önce fragmanı izliyorum, konusunu yapıyorum, hı hı. hani hazırlayıp gidiyorum kendim ama bunda boşta yakalandık yani. <gülüyor> Be, çalışmadığınız yerden bir anlım öldürülürdü. Ben sorunca aynı göz yaşlarınızı hakim olamazdı çok okulamıştı. Çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim kolay gelsin. Lünle, ben Twitter'dan da sordum. Televizyon sinema dünyasında kim öldüğünde üzüldünüz diye. Örnek verdiğim iki tane. Lost... Kahramanın ölmesi değil mi? Lost Charlie. Lost Charlie Titanic, ve Titanic. Yaşlı kadının sevgilisi adam. <gülüyor> ne onun adı ne? <gülüyor> Jack. Jack. Jack. Ha. Ben yine öyle yazdım yani. Promise yaşlı me Jack. Adam. Promise. O yaşlı değil mi? Yaşlı kadının sevgilisi olan adam diyeyim. Filthy yeah. Jack. Ben vallahi en çok Charlie'de üzülmüştüm herhalde televizyon karşısında. Evet, ben de çok üzülmüştüm Charlie'de ya. Günaydın efendim. Aman ben Allah. Charlie'de o kadar üzülmedim galiba ya. Çünkü ben onunla bir bağ kurmadım. Sen hazırlamıştın kendini faal. Zaten evet. son günlerinde çocuk gibiydi diyor. Başka kimler var kimler? Gerçi sevgililer, sevgililer günde ilgili... de milletini hay hakkada bütün ölü ölü konuşturdu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Doğuzdemir. Doğ bey hoş geldiniz. Kim var aklınızda? Vallahi ölü deyince ilk gelen kişi tabii Işık Kılıcı'mı açaydım gitmediydim Dartvedir. Dartvedir. Gerçi hakikaten o Dartvedir nasıl son bölümde <gülüyor> bize sevdirdiler ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim ya. Yani tamam çok güzel bir cevap verdiniz de ee, Erhan Bey de hatırlatmış bunu bize Twitter'dan. Bu konu nice spoilerlara gebe demiş yani. Ya Vallahi... spoiler Evet, yani bayağı bir bugün ne oldu sabah sabah? Ankete başladık. Spoiler bu falir. Doğru şimdi, Darth Vader öldüğünü bilmeyen bir sürü insan vardı, öldü. Darth Vader öleli 30 sene oldu ya. Bilmeyenler Fark var. Fark etmez ki abi. Fark etmez, dediğin zaman Doğru, ufersen... ona bakarsan yani Mehmet Gülsür öldü de 460 yıl oldu yani düşüneceğim. <gülüyor> o yüzden. Peki siz... Sabah sabah diyorum sayeden 14 Şubat sabahı Darth Vader yani. Bu arada evet. ciddi ciddi şimdi dizideki dizil, şeyi bilmiyorum da... Ya bu bizimkiler dizisini hatırlıyorsunuz hani evet. baya bir ee, evet, hatırlıyoruz. E, malum ya kadronun yarısı öldü yani gerçek hayatta onlar, ha, gerçek evet, hayatta öldü ama onlar değil mi? Yani hani aşağı yukarı 14 sene sürmüştü o da yanlış bilmiyorsam şimdi 14 sene süren diğer dizide daha henüz öyle bir kayıp yok. Evet Çocuk, yani çocuklar ya, duymasın ama har o dönemin dizilerinde ben, böyle bir kayıp yok yani şey hakikaten de bizimkilerde böyle bir şey oldu. Yaprak dökümü. Yaprak dökümü Aceta. oldu. Tam da benim de dilimin ucuna gelen kelime. Peki Doğu Bey çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Doğu, Doğu Bey, Bey tamam, netice itibariyle de. diyor ki ölenle ölünmüyor diyor. Anladım Doğru mu anlamışım bilmiyorum Doğu Bey. Efendim doğru anlamışım. Zeynep Hanım programı domine etmiş. Demiş ki Charles deyince ilk aklıma gelen Tuvalen'e half de Charlie öldükten sonra bir şey benzemiyor. O da mı öldü? Aşton Kırçlı ne geldi la demiş. Çalişin öldürttüler. Çalişin öldü mü o dizide? O, Ufuk yani. Bey Game of Thrones'tan bir isim söylemiş. Ee, Game öyle, of öyle Thrones'ta Böyle böyle artık o zaman. E, Hakan evet, Bey Hakikaten çok şey var ya. Dexter'dan Dexter'dan Öldü bir... mü? <gülüyor> gibi oldu. Vallahi çok üzüldüm demiş. Günaydın efendim. Günaydın. Ha efendim radyonuzun sesini kısar mısınız? Kısarım tabii. Kıstım. Kimle görüşüyoruz? sağlık çok güzel ya oldu. Ya senin güzel kıstın değil mi? Çok Ağazım, güzel, harika valla. Lakti birden kıstı yani. Bazı çünkü yavaş kışıyor. Yasemin <gülüyor> laht diye kesti Baya uzun biz bunu konuşuruz çok yani. Keşke yavaş çok yavaş. Kısın Yasemin abi şöyle yok. bir çılgın yapıp yapıp bir de radyonun sesini açar mısınız birden mi açın? Açın valla bir açın. Nasıl oluyor da Aradaki farkı çok iyi anlamak için. Bana bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz hemen açıyorum. Açın açın. Ha bakın bakın bakın. birden açtı. Kısar mısınız lütfen radyonun sesini? Kıstım. Ya açmasıyla kısması bir oluyor. Vallahi Hiç fark edebiliyor. Geçişlerdeki hızı fark ettirebiliyor. Döndermeli mi Yasemin Hanım? Ses seviyeni kontrol şeyiniz yoksa basmalı i̇ndirmeli, mı? İndirmeli kaldırmalı mı? Ya e, şeyde dö dö döneni çevirdim. O dö şey, döneni çevirmiş. Olanı. Döndermeli. Döneni çevirdim. Giden Döndermeli. zaten Döndermeli. benim değildir. Döndermeli. Döndermelisi, Döndermelisi diyor. de var yukarı aşağı yukarı. Vay be. Lüks ya. <gülüyor> böyle bir şey. Acayip bir şeyler arıyorsunuz siz bize. Arabadan mı arıyorsunuz? Asiye Hanım, Araba. <gülüyor> <gülüyor> ya Semin Hanım, sevgililer görür değil mi bu kadar neşvelisiniz bugün bir hayır, hediye? Hayır, hayır ya, 100 tane suçan keseceğim, yapacağım sabancırmı da kalktım bakıcımı ayarladım, <gülüyor> evden erken çıktım. E, tamam, Ay, şey, kaç tane keseceksiniz bugün? Vallahi 30 saniye niyetleniyoruz Yo. ama. <gülüyor> Allah kabul <gülüyor> etsin Yasemin Hanım. Oh. Valla sıçanı çifter çifter kesiyor. <gülüyor> Ay hiç var konuşmayayım da öbür dünyada hepsi yakamayız. Önemli olan niyettir zaten. Yani. <gülüyor> ya, Bu şey şey zevk için yapmadığınızı biliyoruz da ne araştırmasında yapıyorsunuz Yasemin Hanım bunu? Ee, umurluk travması çalışıyorum. Ya çok önemli bir şey de. Ne yapıyorsunuz? Ya, şey, e, bir, bir ilaç, yani ben de Hı hı. E, geliştirdiğim ilacı omurilik travması oluşturdum sıçanlarda deniyorum. Ya bunları niye anlatıyorum şimdi. Hayvana Demir çifte eziyet yani. <gülüyor> Önce <gülüyor> durup dururken orada peynirini kemirir hayvana omurilik travması yaşat sonra kesiyorsunuz. Tam tam rezillik ya. Son biz günlerinde bilir. zaten Anlatayım bu. Ya. Anlatmayın Yasemin. Anlatmayın aman. Yok, ne yok. yapacaksınız? Akşam ne yapacaksınız? Var mı plan programı? Akşam da başka bir şey. <gülüyor> yani akşam ne kadar hani erken çıkarsam o kadar erken eve gidip duş alıp yatmayı planlıyorum ama siz bana bir şey teklif edecekseniz düşünürüm yani. Yok ay biz genel, program... ona? <gülüyor> genel programınız var mı diye sorduk. Ha, Yoksa yok şimdiki ya, yok konumuz yok. şey biliyorsunuz en çok televizyon seyirciyamesi dünyasında. Daha neşeli bir konuya geçelim. Televizyonda ölenlere. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> var mı cevabınız Yasemin Hanım? Vay vay şey ben e, en çok aslında e, o yani spoiler olmaz çünkü 2 e, 3 sezon önceydi. Dexter Rita'nın ölümü. Ama aa, aa, nasıl spoiler olmaz, olmaz seyretmedim ben ya. onu. Rita bu şey değil mi? <gülüyor> Sarı tıslayan kadın. Ay, ya, beni beni ya, Rita ne diyen kadın. Allah kahretmesin. Biz de uyuz ama şey yani ölüm şekli bizi travmaya bıraktı resmen. <gülüyor> Hakikaten o, bütün kaldı. banyo batmıştı çünkü. 3 <gülüyor> hafta çıkmadı kokusu ya. Çok teşekkür ya ediyoruz Yasemin Hanım. E. Evet. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun. Yalnız dikkat ettiniz mi? Orada da kesmeli biçmeli sahneyi çok beğenmiş. Tabii. Filiz... Beğenmiş Hı. mi artık? Şey mi olmuş? Ne olmuş bilmiyorum. Filiz ya. Hanım demiş ki sevgililer gününe de uygun olarak Love Story filminden. Ay. Ay. Özellikle ikinci yeri Orada o kızı öldü Nusya ya. Hanım demiş ki tabii ki beni beni, beni Biterini demiş. Ay. Orada da ne öldü Bihter? O da ama abi. şeydi ya. Büyük olaydı yani. Evet. İrem Hanım cesur Bihter yürek. Bihter Ziyagil mi? Bihter Ziyagil evet. Öbürü de Uşaklı Gil galiba in memleği Uşak'lı geldi. Öbürü dedin? Öbürü de, de... senaristti bir fahiş. Hayır hayır şeyin adı ne? Mi. <gülüyor> <gülüyor> ee, işte Kıvanç Tan Adnan Bey mi? Ha. Adnan Bey Ziyagil zaten. Ziyagil işte hep Ziyagil ya. Bir de o, öbür bunların şey ailesi var Uşaklı O Halit Gül. Ziya dediğin. Cık, o, bir sen dediğin. O da Uşak'lı ailesi var bunların şey oldu. Dizi de mi? Evet. bu yani dizide ve romanda. Evet dizide ve romanda var. Aa. Yalan mı söyleyeceğim? Hayır? Belki yazarın ismini hatırlıyorsunuz. Yanlış hatırlıyorsun hatırlıyor ya, olabilir. Abi yazarın sıpaya. ismi ikisini de koyduğu için Ziya Gökalp uşak mı? senarist <gülüyor> yazar bu de adam dedi senarist <gülüyor> İrem Hanım demiş ki Cesur yürekte esas adamımızın çok çok fenalaşmıştım demiş. Doğru. Hangisine? Ondan sonra <gülüyor> Frida mı? Ben vallahi söyleyeyim mi söyleyemeyeyim bilemedim yani. <gülüyor> Spoiler manyak yaptık insanları ya vallahi. Aslan kral bir. Doğru. Mufasa babanın ee, ölümü Aslan... Ayfer Hanım yazmış ne kadar güzel. Aslan kral bir de Hakuna Matata vadafanlı phrase mi? Aynı zamanda e, yine çizgi filmden gideceksek Bambi Gil'in babasının da... Ay, e, e, içim önümde. hun oldu küçücük çocuklar. Sabah sabah psikopata bağladılar ya. O Bambi yoğur tek post, post, post. Bir şey söyleyeceğim. Hakuna Matata çalsana sabah sabah. Çalayım ya. Valla. Şey. <gülüyor> Hayır arkaya dön Lion King's. Gelen TV'sine... Twitter mesajlarından özür diliyorum. Hepsini <gülüyor> okuyamadığım için sevgili dinleyiciler. Sayısız ölen var ve bunların hepsini programımızda maalesef Aa, yer veremiyoruz. Evet ya eşkıyaya çok üzülmemiştim. Eşkıyaya... Söyleyeyim. Hakkı Bey hatırlatmış. Üzülmemiş arı olacak Hadi geleceğim. bunu bitirelim. Bu valla şey oldu ya. Bir... Evet dördör. Valla içimiz bu, bu saatte böyle yeni saatte valla neşesiz en ufacık harekette bulunan. raki 6 demiş bak gidiyor yani olay. Matata. <gülüyor> <Apuna> matata. <gülüyor> For the rest of your days, it's our problem-free philosophy, Why, when he was a young warthog? <laughs> When I was a young what Very nice. Thanks. He found his aroma like a certain appeal. He could clear the savannah after every meal. I'm a sensitive soul, though I sing thick-skinned. And it hurt that my friends never stood downwind. And oh, the shame! <laughs> what's the shame? on a change in my name! Oh, what's in a name? down hot can't just see you every time and I hey Pumper, not in front of the kids oh sorry hakuna matata what a wonderful phrase hakuna matata ain't no Alılar günü bu sabah. Sevginin durağa çıktığı bir gün ve modern sabahlarda ölümlerden efendim hayvanlardan bahsettikten sonra biraz da aşktan bahsetmemiz gerekiyor. Evet ya Aa, evet aşktan şarkıları çalalım bir şey yapalım İnsan, hadi hava da güzel. Tam böyle aşkı ateşleyici bütün şeyler var elimizde. Aşkın doya doya yaşanacağı bir gün. Bu, bugün komple aşka ayırmanız lazım. Sevenle sizlere sesleniyoruz. Öyle. Büyük Usta Kayaan'ın söylediği sözler hiç kulağımdan çıkmıyor. Sevenleri de... ayırmayın, sevenler ayrılmayın. Benim de hiç kulağımdan çıkmıyor ama bugüne özel değil. 1-2-3-4 hmm. saçlar şampiyon sözü. Yok, var. atın beni denizlere mesela. Benim mesela. de en büyük bestem, kızım beste o sözü aklımdan çıkmıyor. Keşke doğru şey yapsaydım. Hepimizde izler bırakmış. Yani çok. evet. Bir iz bırakmış yani ama. Bir iz bırakmış da tam net değil. Tam Neydi? Kayağını... Benim en büyük bestem. Bir... Be... Oktay onayladı başıyla. Çok teşekkür ederim <gülüyor> Sağ ol. O zaman hashtagimiz aşk bir ne olsa aşk bir hashtag. Hashtagsiz olmuyor çünkü ben. <gülüyor> ben zaten Twitter'da... hashtagsiz geçen günleri acıyorum ya. Vallahi... Boş artık yani ne yapıyormuşuz biz hiç hashtag olmadığı zamanlarda. Biriler güne hashtagimiz boş. yok ya. Ya hayret bir şey ya. Aşk bir öküzse nokta nokta devamını tamamlasınlar. Aşk bir öküzse mi? Aha, ne bileyim ya. Ya. hashtag bulmaya çalışıyorum. Öyle aşk öküzdüğün de kendisiyle diye seviyorum. cevap alırsın o zaman aştığıyla yani. bir tane mesela mesela o. şu anda sınırsız tabii ayak gücüyle sınırlı bir şeyden bahsediyoruz. O zaman şey yapalım. Aşkın kanununu yazsam yeniden deyip orada maddeleri şey yapalım. Burada evet. küçük bir komisyon olsun mu? Evet, bu komisyon karar da bağlayalım. O da bir manifestoya dönüşü versin bir anda. Doğru mu Oktay? Tamam olur. Doğru. Tamam. Aşkın kanunu mu yazıyoruz Aşkın yeniden? Aşkın kanunu nedir? Ne yapmalıyız? Aşkın yapmalıdır? kanununu yazsam yeniden. Tamam hadi hep beraber söyleyelim bari ne yapalım Hashtag lazım abi havalı çünkü <gülüyor> hashtag işte bu da hashtag, ha, bu hashtag tamam. yeniden şu şu şu maddelerde itiraz hakkını saklı, saklı tutmak kaydıyla mesela, mesela. muhalefe şerh koydu o ok maddelere onun dışındakilere şey yani bugün gazeteler yazmış işte aşkın kanunu ne yapacağınız ne edeceğiniz sevdiceğinize ne alacağınız hashtag kasıyoruz sevgilinize yani yorulan ilişkiye aşk takviyesi ortak paylaşımları arttır flört Askin. etmeyi unutma iskolik olma. askin, Teknolojiye esir ne, olma. Neyin Fahir madde madde ha, söyle işte öyle şey yapınca bir kulağımızdan madde, giriyor madde. öbüründen do, do, do. çıkıyor. Şimdi hayır bir ortak e, paylaşımları arttır. Ne yapıyorsun? İlişkinizin ilk Hı. dönemlerinde olduğu gibi birlikte daha fazla zaman geçirmeyiz. Mesela böyle telefonda bir şey paylaşmış görüyorsun. Hı -hı. Fotoğraf paylaşmış. Hemen, Sen de onu retweet ediyorsun. Retweet, retweet ediyorsun. Paylaşımları i̇şte arttır. Şey beğeniyorsun onu like ediyorsun. Paylaşım için Paylaşım teşekkürler diyorsun. Ondan sonra bunları arttıracaksın. Ee, ...dünya meselelerini, iş yerindeki sorunları değil... ...yani popüler kültür konuşun, daha güzel şeyler konuşun... ...havadan sudan konuşun... Siyaset falan konuşmayın Hayır, mı? kesinlikle alakası yok... Kabataş videosu yalan çıktığı konuşma... E ee, tabi git Kabataş videosunu arkadaşınla konuş... ...sevdiceğinle de Kabataş videosunu... ...bugün konuşma en azından birader... ...şart mı yeni çıktı da ondan yani. Ya tamam bugün konuşman şart yani, mı? Bir ay boyunca her gece her gece o yalan söylendi bize de o yüzden hani sevgililer konuşsa şey O midir? da ne fanteziymiş yalnız üstleri çıplak başları ellerinde deri eldiven 70-100 kişi arası Aslında yani tabii ki Onu yani, anlatırken öyle. hiç kimse acaba şey demedim. mi? Ben bunu bir filmde seyretmiştim galiba Seyretmiştim olmam lazım. Anlatırken dedin gazeteciler anlatırken Gazeteciler da. Belki bence gazetecilerin bazı şeyleri var ya, fotoğrafları işte ne gazetesiydi o, Star gazetesini Böyle endişeli, o üzülmüş halde Vallahi. bir kadın. O bence daha çok şeyci bu. Adam, adam. <gülüyor> var ya diye böyle bir şey dinliyor bence orada. Ya da ne fantazi dünyası falan diye mi düşünüyor? O da ayrı bir konu. Ee, devam ediyorum. Flört etmeyi unutma. Yani sadece sevdireceğinle mi? Herkesle flört. Herkesle. et. Sevdireceğini biraz daha fazla flört et. Ha bazısı var mesela gidiyor işte atıyorum e, markette daha fazla flört ediyor. İşte geliyor dışarıda eee taksiyle filan eve geldiğinde geldiğinde geldiğinde <gülüyor> eşinin hakkı söyleyecek <gülüyor> bir laf kalmıyor erkin. <gülüyor> erkin söyleyecek bir flört etmesi lazım. Yani her abartmadan herkesle flört hanımınla, eşinle bir tane hoş bir mesaj gönder mesela. Yani sevgi bankasına 365 gün ekledim, yatırdım hesabına falan gibi. Yani Az az ve sık sık mı flörtleşin diyor uzmanlar, uzmanlar yoksa evet. bir kişiyle tam flörtleşin ya, diyor. Ya bir kişiyle değil herkese flört, e, sevdiceğine daha fazla flört. Herkesi Demiş. seviyorsun her yani flört güzel ama hani o e, sevdiceğine bir kıvlıkte torpil geçiyorsun. Çok bunu yapacaksın. Uzmanlar da bu konuyu da karışmasın ya. Biz bir, yani ha. bir şey yapalım ya. Her şeye uzmanlar, Abi. her şeye uzmanlar. Neyin uzmanıymış bu? Ne uzmanı bir de hakikaten ne bu? Uzatma. <gülüyor> Sana değil, sana. Üç, üçlü mü istiyorsun? <gülüyor> ne istiyorsun? Vay. Tartışmayı uzatma diyor. Ne tartışma? Uzmanlar diyor bugün zaten tartışım nasıl ya? ya hayır, bugün yani tartışma çıkar her şeyden çıkar. Bilemezsin hayal gücüyle sınırlı. Tartışma konuları hayal gücüyle sınırlı. <gülüyor> ne, ne kadar oldu? eksikmiş şu laf hayatımızda. <gülüyor> Baya bir boşluğu doldurdu herhalde ki. Bu kadar <gülüyor> ne? çok kullanıyoruz. Ne? Hayal gücüyle sınırlı olması. <gülüyor> <gülüyor> ve alternatiflerin zorlu olması. Yani tabii olmuş. hiç tartışmayı demiyoruz <gülüyor> tartışın. Ama... Tadında tartış uzatmayın Tardım. tadında kes uzar. Tartışırken de flört et arada. Evet bir konu bir kadar bir konu bir kadar dedim bir konu bu kadar uzarsa e ne olur onun nesi çıkar? Cılkı cılkı, cılkı cılkı suyu, suyu, suyu doğru. Suyu sıvı, suyu. Sıvılardan başlamak. Sıvı ne olur? Suyu çıkınca ne yapar? Sulu ve cılklı cılk cılk sıvı mı, katı cılk. mı ya? Sıvıyla katı arası Yamış bir şey. O zaman tehlikeli tarafa geçerkenki durum. Tabii tabii o süreç, o süreç, bir Katı süreç. da var, sıvı da mı var yani? Katı da var, sıvı da var ama sıvı gibi yani, boza kıvamında. Cılkın en çirkin kullanımı Cılk yara dediğimiz şey. Ayy. Oradan gözünde canlandı. Evet Demek şey oldu. Teşekkürler lütfen. Hı. Dikkat Sevgi konusunda da gene cilt yaraya gel. Biz aşktan bahsedemeyecek miyiz ya? Vallahi ben hashtag'imizi yazdım. Hashtagimiz de zaten zor. Aşkın kanununu yazsam yeniden. Zaten kaç tane kanununun da nu var. Onu hesaplayıncaya kadar 10-15 dakika uğraş. Kanununun nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu Peluşla gelen adalet doğrudur. Bugün Peruşay'ım. Ayı... Ay, Kızılay'dan bu ara sıklıkla Kızılay'da bulunduğum için Dört simit bir peluş, bir peluş ayı stoğu var Oktay o çiçekçilerde. Vallahi yemin ediyorum. Çiçekçilerde mu? mi artık? Anam, o ayrı adamlar stil onu ya. Vallahi e, çiçekle ayı beraber gider. Ayı beraber. E balonu da alır onlar. İyi yani. ayrı, çiçeği ayrı zaman mı? Kompil set yapması lazım. Zahmetsizce. Ege bir dakika. Ben bu reklamı <gülüyor> dinlemek istiyorum Allah aşkına. Benim istediğim zahmetsizce şey diye yapmak. Hemen şimdi bu Kızılay'daki çiçekçilerde bu mümkün. <gülüyor> vallahi gidiyorsun yemin ediyorum bu kadar ayıyı bir arada da görmedim kamyon kamyon ayı getirmişler, çeşitli ülkelerden tahmin İşindeki ediyorum Şimdi küçücük çocukların elleriyle yaptığı elleriyle doldurdukları <gülüyor> yani köle iş gücü olarak çalışarak sevdalıların hizmetine sunduğu ayılar ama bir şey söyleyeyim mi Hani çok tipsiz ayılardı ya evet, yani, ayının da onları. güzeli var da hepsi aynı değil mi onların hepsi ayı da, Oktay o kadar tipsiz ki ben bu kadar tipsiz peruş ayıyı bir arada görmedim yemin ediyorum hani İnsanın da sizi insanın tadını kaçırır. Peluş ayının da sizi hakikaten tat kaçırır. Sevileceğinde insan yani... So, hayır yalnız çirkin ayı bile anasına babasına şey görünür biliyorsun. Çirkin bir ayı bile günde en az iki <gülüyor> defa doğru zamanı gösterir. Bak adam haklı beyler. Abartma. Abartma. Kıskançlığı abartma. Ama çirkin nerede? ayıların ötesinde bu Disney karakterlerinin falan yani bildiğimiz beynimize nakş olmuş karakterlerin çakmalarının çirkinliği yani Mickey Mouse görünümlü. Her şeyin çakması çirkin de onlarınki daha bir çirkin Mickey Mouse yani. fareyse sıçan düşün. <gülüyor> Mickey Mouse görünüm lan bıyıklı ve ağzında sigarayla öyle oyuncaklar var. Aa. Ayı da öyle bir şey yok ama ya. Sevgililer Günü ayısı diye bir şey yok değil mi? Sevgililer Resmini, Günü ayısı diye bir şey yok. Günü Hayır, resmi, ayıdır o ya. Resmi, Elinde ay kalp, kalbin üstünde I love you yazdığı zaman resmi I olur. love you diye de söylüyorsa bir şeyler şayet. Basınca o sağa nasıl. Basınca. Sonra. O pahalıdır canım. Onu ama ayağına basacaksın. Ayağının altında benim gizli düğme diye bir şey vardır. Doğru. Pıt diye onu basarsın. I love you diye bir şey söyler mesela. Buna ne denir? Sevgililer gün ayısı. Ama tipi sabit değil onun. Her I love you yazık bir daha programda anca... tip diye bir şey geçerse zor tutuyorum vallahi tip zor. Tip. <gülüyor> tip deme. Tip deme. <gülüyor> tip deme. Tamam demiyorum. Çağırıyor bazı kelimeleri çağırıyor. Bazı kelimeleri diyor, çağırıyor. Hayır. Ben demedim canım. Tamam devam et o zaman sen utan, Başka. utanma dedin. Utanma dedin uzatma dedin. Abartma diyorum. Abartma şimdi. de şimdi abartma diyorum. diyorum. Tamam. Seven insan kıskanır mı beyler? Tabii ki kıskanır. Sevecekse insan candan sevmeli diyorum. İnsan bir kez severse. Günaydın efendim. Elidir. O ne ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Günaydın. Şimdi Günaydın. görüşüyoruz beyefendi. Ben Tunçay Çiftçi. Şu an arabadayım. Kedim de yanıma geldi. Kedim mi? mi? Evet, kedide arabanın içinde miyavlıyor, beni doyur diyor. Siz arabada Siz mı yaşıyorsunuz. Ev, ev. Karınız evden attı kediyle arabada mı yaşıyorsunuz, Cüce abi? Yok, evime geldim. Arabanın sesini tanıyor kedi. Kapıyı açtım, açar açmaz içeri daldı. Ha, sizi arabada Evim diyor, müstakil diyor. <gülüyor> ha, çok zengin. Ama daha da zengin olacağım sizin sayenizde. Hayırlıdır. Ya siz var ya nasıl bu 14 Şubat'ta nasıl bir e, skandalı imza attığınızın farkında bile değilsiniz. Ne yaptık ya? Ne, ne yaptık? Yine ne yaptık? <gülüyor> Vallahi bilmiyorum ama de, sanırım e, dünyada bir ilki gerçekleştirdiniz. Biraz önce bir Müşerref Akay'ın e, şarkısını çaldınız. <gülüyor> evet, bu evet. şarkıyla ilişkin dünyada hiç kimse, hiçbir yerde olmayan bir şey var. Ben onu anlatayım size. Bu şarkı 12 Eylül döneminde e, insanlara işlence diye dinletiliyordu ha hapishanelerde ben... bazı evet bazı şeylerde doğru evet bu Cem Yılmaz denen biri bu Anadolu müziği sahibi o dönem bu işkencelere maruz kalan biri ve bu şarkının tüm tehlif haklarını satın aldı başka kimse dinlemesin diye mi kimse çalınması söylenmesi içerisinden mırıldanması bile yasak Aa, o, o acıları başka kimse yaşamasın diye Kesinlikle ama siz 14 Şubat'ta yaşattınız. Ben de bugün işte ne nerede ne yedirsem diye düşünüyordum. Param da yoktu. Sayenizde artık bir şey yaparız. <gülüyor> <gülüyor> o gevrek gülümsemenin yani, altındaki o sınırsız evet, hayal nerede, gücünden ben nerede, korktum. Nerede, nerede ne e, ikram edeceksiniz artık onu bir ayakkabı kutusunda e, evime doğru yollarsanız fena olmaz. Tamam gönderelim Tuncay abi. Siz önce bir kedinizi bir doyurun. Hayvan yani aç de, herhalde. Siz eve geldik falan dediniz de arabada e, demek ki seyir halindeyken kedi aldığınızda yayında tespit olundu. Tespit Onu da oldu. şey yapalım. O yemeği biraz küçülteceğiz tabii. Ekmek arası bir şeylerle idare edeceksiniz bugün. Küçük terlik. Bakın, o, da, o zaman o zaman şöyle bir şey yapın. Buyurun. Yani bu şeyi YouTube'da bir izleyin. Şey bu şeyle Cem Yılmaz, bu Cem Yılmazlar herhalde her doğuştan böyle zeki oluyorlar. Dünyada yasaklanan telif akla alınıp yasaklanan tek şarkı. Peki Tümünü çok teşekkürler. Bu bu bilgi de aklımızda var artık hakikaten konu geldikçe. Bunu o zaman yaparız. önümüzdeki hatta çok önerim. rahatsız olursak bazı şarkılardan biz de sağdan soldan para toplayıp toplayıp aldım. Cem Bey'in tamam. yaptığıını yapabiliriz. Kesin. Bakın bir programı şey yapalım mı? Yani imece usulü yasaklanacak şarkılar diye. O olmaz herhalde. Ama tabii şimdi, şimdi Cem Yılmaz'ın yaptığı bu e, Başka bir Cem Yılmaz'dan bahsediyoruz da bu Cem Bey'in yaptığı ulvi bir nedenle hakikaten acıları çekmiş. Bizim ay çok çirkin bu şarkı kulağımızı tırmalıyorun ötesinde bir acının e, ertesinde yapılmış bir hareket. O hareketin şıklığına da şey getirmeyelim. Parayı toplayan şarkı yasaklatıyor demeyelim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim Hoşçakalın iyi, i̇yi seneler Hoşçakalın İyi seneler dedim Sevgili sevgilim, sevgilim sanki Ona ben de iyi e, seneler Şimdi de. şarkıyı kullanamayacağımızı evet. öğrenince Ne yapacağız Mutlu yıllar diyeceğiz Teygeciğim sen de şey Allah'tan hepsi çaldık Az bir şey çaldık değil mi yani Tabii az, canım Sekiz bir... şeyi geçmedik Sekiz Ney ney Mezür Mezür Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar 14 Şubat 2014 Aa 14 2 2014 Bak bak bak bak, bak. 1402 ben bunu hiç farkında değildim. Ya Sevgili bugün evlenenler <gülüyor> vallahi yaşadı. <gülüyor> vallahi 1402 2 ters döner. 02 başa al 2, 20, 20 aynı yani 2014 2014 Oha Sevgili ya hiç bir fark şey etmemiştim. Yani artık ben sevgililer gününe çok önem vermeyen bir insan olarak bile etkilendiysem kim bilir inananlar sevgililer gününe inananlar nasıl şey olmuşlardır. Her şeyin başı inançla geliyor zaten <gülüyor> ya vallahi billahi. Bu arada kış olimpiyatları vallahi bu sevgililer günü, mevguilder günü falan derken adamlar eridi bitti gitti ya. Vallahi billahi bu sıcaklık tamam burada çok güzel. Hafta salı günü 25 derece olacak İstanbul. Şu anda 20 dereceler civarı. Altunizade kavşağımızın Altun yanında. özellikle orada bir şey var. Ee, Salı gününe kadar biraz yağmurlu falan olacak ülke ama değil mi? affedersin de meteoroloji uzmanları bile şey diyor. Yiyim öyle yağmuru diyor ya. ya. Meteoroloji uzmanı yiyim öyle yağmuru dedikten ya sonra biraz serinlik olsun diyor. Vallahi nem olsun biraz nem. Hava çok kuru diye uzmanlar 2014'ün kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olabileceğini olur demiyorum bakın olabileceğini şimdiden herkes hazırlıklı olsun herkes hazırlıklarını yapsın bu arada kış olimpiyatlarında stoktaki karlar kullanılmaya hazır stoklu çalışıyorum diyen bir abi stoklu karlı çalışmak da çok Putin zorunlu valla hakikaten şey kamyon kamyon geceleri kar getiriyor sporcular falan artık üstsüz altsız sağlı sollu e, şey, Parklarda, bahçelerde ya ye, yedilim yedili mi? Güneşli, güneşleniyorlardı yedili. ya. Vallahi birkaç tane müsabaka tamamen iptal olmuş zaten. Sokaklarda yetersiz şey, kardan dolayı. Yetersiz kar nedeniyle müsabakalarımız yapılamamış. Bizim altı sporcu galiba o müsabakalarda mı? Nedir o? Efendim? Biz altı sporcuyla katıldık ya Ben ]lara. sabah bir haberde şey duydum e, bir hanımefendi hangi galiba karda koşu mu öyle bir şey mi var? Karda koşu mu? Ne, ne diyorsun Kayaklı ya? koşu mu? Sap öyle bir şey mi? Kayaklı koşu. Kayaklı kayaklı koşu. koşu. koşu. Orada 19. Orada koşu da Tam edebiyat bence. eseri ya. 19 rakibini geride bırakarak diye başladı habere. Vay dedim herhalde 20 kişi falan yarışıyordur. 56. oldu diye de bitirdi haberi. Ha yani demek ki bayağı Kalabalık bir... bayağı kalabalık koşuyorlar Dedeler koşusu gibi bir şey. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz kayaklı koşu hakkında bize. Bizim kalabalıkla koşarken şey değil mi ya o Kalabalıkta kalabalık, de, kalabalık içinde koşmak. Ne cüzdanlar boktay çalınıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya şey takılmaz mı o tık tık. tık, tık, tık mı takılmaz mı ya? 56-19 da fıt fıt fıt fıt diye yürüyorlar. 56-19. oldu. 56-19. 80 kişi var 75, orada. 75 doğru tam sonuç 75. 10, Hep mühendis. Ben onları bir düşüneyim ya. Neyse El Nino adı verilen uzun. bu hava hareketi atmosfere ciddi ne, miktarda ne? adı verilmiş? Ne? El Nino. Evet, bunu -Nin diyorlar? Ben dedik döndere döndere aynı isimleri koyuyorsunuz. Bunun daha zamanda fırtınası yok muydu? El yok kasırgası falan filan. Evet. E vardı dediler. Niye bunu onu koyuyorsunuz? Ay biz onu atlamışız dedik. Allah lattice'in yapacağınız işi dedim Yatıyorlar yani. ha, resmen yatıyorlar. Aynı hava hareketiyle atmosfere ciddi <gülüyor> miktarda ne yayılacak? Toz, karbon. zevk, aşk. Bak, zevk, aşk, Pislik. Bak, pislik. Zevk, aşk uçlarda geziyorsunuz birisi. Sevgi diyor. mi, fahir? Isı ve anam, ısı, sıcaklık ha. yayılacak. Ne olacak bu durumda stoktaki? Neler kullanılacak? Satsuma. <gülüyor> evet, depodaki satsumalar kullanılmaya başlandı. Neyse. <gülüyor> ne kullanacak ya? Bundan sonrasını bonfileden. Bundan abi. sonrasını <gülüyor> bonfil soçililer. Oldu. Soçililer düz düşünsün. Soçili bugün soçi halkı. Çok aha. 50 işte zaten. 50 faktör krem sürmekten perişan oldular. Fire bugün soçi, yarın Divri. Dibimize kadar geliyor yavaş yavaş. Oktay yani, Divri dedin, kalbimi kazandın. Yarın divri. Develi. Yani yavaş yavaş gelecek bütün dünyaya gelecek yayılacak bu yani. Valla sıcaklık sıcaklık hakikaten e, bir normale gelsin artık bu, bu, bu şey olmaz ya bu bu ne ya bak söylerken bile şey oluyorum ya bu yaz ne olacağız hiç düşüneniniz var mı? Yanacağız. Sevgililer onu yaza düşünürüz e, siz bilirsiniz silinirken hepimiz üstelik de bir nemli bezi beş kişi aynı anda kullanırken. O zaman göreceğim bakalım. Amerika stoklarını abanın diyorum. Yalnız şöyle bir şey var. O genç kızların çantasındaki su miktarı ne olacak? Çok merak ediyorum. Eski çantaları bir karıştırsalar hakikaten Türkiye'nin su ihtiyacı tekrar e, en azından bir sezon olsa da giderilmiş olur. Sulukta mı? Suluk derken? Ya bir küçük pet de Pet şişeler taşınır ya. Bence genç kızlar keşke matara taşısalar daha hoş olmaz mı? Suluk istedim, değil mi? Yani suluk. Ama böyle petçe taşıyacaklarını çantada. Ahşap olur. mı? Bellerinde böyle güzel güzel kıyafetlerine ahşap uygun. Tabii, ahşap Tabii Lameli, bir şeyler oluyor. Lameli değil, ahşap, metal malzeme olarak alüminyum. Alüminyum. Evet oluyor. Ama olur. dışı alüminyum, içi alüminyum olmaz. İçi kalaylı olması Çikalaylı. lazım. kalaylı. Oktay kalaylı mı alüminyum? Mü? Alüminyum değil, onun özel şeyleri var. Yani. Özel malzemesi var Özel adam, malzeme, malzeme suluk, suluk malzemesi var. Suluk diyorsunuz değil mi? Suluk diyoruz Oktay. Keşke yani. kızlara şey gerçek olur yarın öbür gün. Ne? ne? Palaska. Ne yaptın yani niye böyle? İşte Materyası olur, makyaj şeyi olur, arka taraftan torbası, torbası olur falan. Evet öyle biraz daha aslında bir tunik giyse mesela, maskülen güzel. bir şey gözüne de bir palaska. pembe palaska. palaska. yap en güzel. Şey. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel olur çevresine detelli kumlu cam yaptırırsın. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi hakikaten detelli kumlu cam da sevirdi niceler. Siz de detelli <gülüyor> kumlu cam yaptırın çektirme, çok güzel ya. Çektirme yaptırırsın. Hiç de görünmez. <gülüyor> çok güzel olur. Bir de tepesine vantilatör koy. <gülüyor> Kızın tepesine bir de vantilatör koy. Bitti gitti bitti, bitti. işte. Hiç, Nasıl oldu tatlı oldu bence. Hiçbir yere şey yapmadan pırr uçar gider. Amerika'daki bir otomobil müzesinin zemininde göçük meydana geldi. Allah. Allah. Gitti arabacıklar. Çok özür dilerim. E, arabacıklar değil. Hakikaten Paracık paracıklar mi? da gitti. Paha biçilemeyen 8 lüks otomobil. 9 metrelik çukura ne olmuş olabilir? Da daranas diye düşürmüş ne olabilir? <gülüyor> Vallahi <gülüyor> gömülmüş ya. Bildiğin obruk ya ki Konya'da olur obruklar. Bu nerede oluyor dedi noktay? Amerika'da. Amerika'nın nesi? Kentucky. Kentucky obruklar diyarı Kentucky'mizde bu tür... ile meşhur Kentucky eyaletinin antika ve özel üretim otomobillerini sergilendiği müzede o kadar üzülmüş ki insanlar. Ağla ağla ağla. Herkes üzülmemiştir ya. Ben sokaktaki insanlara şey o abi böyle lak diye düşmüş demiştir de. <gülüyor> Mesela sahipler üzülmüştür. Yani onların saip de şirketler üzülmüştür. Sigorta şirketi üzülecek. Sanki babayım parasını veriyorum demiş. 12 metre genişliğinde, 9 metre derinliğinde çukur açılmış. Nasıl? Obruk işte orada. Obruk da... mu? Nereye Yoksa... yapmışlar ya? Çünkü zamanında orada su altı kaynaklarını Kentaki güzel kullanamadığı için bugün bu noktaya geldi. Yani. Ağır hasar görmüş. Bir sürü araba modeli ve markası veriliyor. Mesela bir özel markanın 2009'da üretime çıkarılan 1.5 milyonuncu bir şeyi arabası 2009'da o kadar antika da değilmiş ya. işte zamanında şeymiş ya. Zamanında, zamanında çok neyse. antikaymış ya. Mesela 92'de üretilmiş aynı arabanın He. 1 milyonuncusu. 1,5 milyonuncusu 2009'da üretilmiş. Şimdi obruk altında. Şimdi obruk altında. Şimdi obruk düşünce ya. Şu an Vallahi neyse canımız sağ olsun. Daha şöyle diyemiyorlar mı Amerikalılar ya? Cana gelecek mala gelsin ya. Paranaz olsa kazanılır ya. Nedir ki en nihayetinde? O da doğru. Evri Bey dedeyken yani. Yani. Bugün Çok sevgililer doğru. günü. Aman koy ver gitsin. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler. Sevgililer günü, Sevdallar günü, sevdanın son vuruşu bu. Diye haykırılmak istedim ben. Haykırasıca. Hay valla haykıramayasıca. Diye sesler arkadan bağla haykır. radının haykıracak nefesin kalmasın diyenler hayır haykırmakla ilgili espir bankamızdaki bütün esprileri sizlerle paylaştık sevgili dinleyiciler evet bugün sevgililer günü herkes sevdiceğiyle en güzel gününü geçirsin bugün Hakikaten her gün, gün. Öyle. hiç sevgilin olmamış gibi ben geçen sene de sevgililer gününde de dükkandaydım müsaadeftir ki ki bu da kolumdan yavrumdan uzakta. Gurbette. <gülüyor> Dutça markları biriktirmeye çalışacağım. Ama sen sevgililer günüyle her sene böyle yapıyorsun. Sevgililer günüyle doğum gününü üst üste getiriyorsun. Evet. Ya bir günden mağdur oluyorsun ya diğerinden mağdur oluyorsun. Öyle ya da Yine öyle. mağdurum da mağdurum. Mağdurum da mağdurum yapıyorsun. Bir mağduriyet anısı olarak hayatta dolaşıyoruz. Hakikaten Mağduriyet bu, abidesi. Bu vesileyle... Abideyi gelen... mağduriyet diye geçer tarihte bu. Çok güzel söyledin Faiz. Vallahi bravo 461 yıl sonra... Adeta tokat gibi cevap verdi yani Tarih Abi deyim mağduriyet diyerek. Ee, yarın yayında olmayacağız. Ee, Niye ya? Şaka ya şaka hafta sonu ya ondan tabii ki yani. Şey, Yok hafta sonu değil hafta sonu olduğundan değil. Hafta sonu olduğundan hafta sonu değil yarın değil. mi e yarın? Hayır e yarın Ege Kayacan'ın. Şaka yaptım 14 Subat şaka yaptım. Evet 20 Nisan programı yaktır. gibi oldu bugün. Valla Ege Kayacan'ın yarın e doğum günü. Doğum günü yarın yayında olmayacağımız için tüm bugün kutlayalım. Tüm yurtta ve dış temsilciliklerde Çok Teşekkür ediyorum. törenlerle kutlanacak. Şey Başka Lefkoş'e olmak üzere tüm yurt dışı temsilciliklerinde törenlerle kutlanacak. Bakü ve Sofya'da. Sofya bakayım. bu da bir eski Bulgar göçmeni oldukları için <gülüyor> e, Ege'nin e, baba tarafın Bulgar'dı değil mi? Bu, Yok Feryat, baba tarafın Arnavut. Arnavut. değil. Arnavut. Tiranda. Piriştina. Piriştinalı. Piriştinalı Ege Kayacan diye geçer. Bu Balkanlardan bir kutlama bana. Evet Balkanlar. Bu Orta Doğu'dan bir kutlama. Avrupa'dan dünyanın tüm, kısacısı dünyanın dört bir yanından kutlama mesajları. Coğrafyalardan diye, tüm coğrafyalardan diye. Bütün coğrafyalardan. Bütün coğrafyalara selam olsun diye de Herkese de selamını gönder Teşekkür ederim Sana selam gönderen dinleyicilerimiz de var Sana selam getirmişem diyerek e, Saygı duyuyorum Adeta e, giriyorlar saygı duyuyorum Egeciğim yarın sana çok güzel sürprizimiz var İnşallah hem sevgililer gününde güzel evet. bir hediyeni alırsın hanımından Teşekkür ederim Pahalısından her ne istiyorsan Pahalısı da değil Öyle, her gün, olan her gün Aldım zaten ben toplu hediyemi Radyocular günü sevgililer günü ve doğum günü hediyemi günü aldım Koklamadınız mı? ...üstümdeki kokudan anlamadın Ben onu. o kesif senin şey kokun diye ha. düşünüyordum. Benim gerçek senin, vücut, ben vücut, vücut. O durum da zaten şeydir. Tabii. Karım artık çakma ve Benim doldur böyle bir doldurma parfümlerle... ...yanımda dolaşmanı istemiyorum. Vallahi dedi. şahane yaptın. Bir koku almaya başladıktan sonra... Şişenin yarısı kaldı. Onu da ben kullanayım dedim. Ya o çakma parfümün ya ben dedi. Ve sen, sen dedim ben. De. Ne kadar. En doğru cevabı vermişsin. En bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Doğru cevap vermişsin. <gülüyor> ya yani o zor bir soru... Bir senin, an bile tereddüt etmeden 40 saniye içinde şey. cevabı yapmış. Yani. Senin veredim. en büyük şansın bürgenin çok uzun yıllar koku almamamış. <gülüyor> evet, Almamamamamamış olması. Ama ne zaman ki yani çünkü ben senin şeyin. Süredir... geri geliyor bürgenin bu arada. E, geliyor bizim. Ben de olmadık zamanlarda. Bizim gitti vallahi. Ben bir süredir seni koklamayı bıraktım Ben sana nötr geliyorsun. Yani sen Biz bana nötr geliyorsun. Çünkü sevgili icler. sabah sokları şey girmeden önce birbirimizi koklar öyle gireriz. köpekler mesela birbirlerinin gerisini koklar. Biz de öyle baştan aşağı bir koklaşırız. Ondan sonra yayına öyle başlarız. Bize büyüklerimiz öyle öğretti. Hangi büyüklerimiz? Radyocu büyüklerimiz. Adet olduğu üzere biz birbirimizi koklayıp gireriz. Ama bu adamı bir süredir koklamıyorduk. Evet. Yalnız ben neyim ben atılmıştım neredeyse. Neyse herhalde yani. hastalıktan ben fark etmedim senin yeni kokunu. Arabaya bindin ya sabah. Hı -hı. Geldin oturdun o kadar yolu tıraşlı beraber tıraşlı geldi. Bir fresh böyle bir ferahlık bir hiç ferahlık. Herhalde ben benden kaynaklı bir <gülüyor> durum oldu. Orada yani. Orada bir... <gülüyor> hastalıkla mücadele eden birdir nedir artık bilmiyorum. Şimdi çıkınca seviyenizi güzel hiç merak etmeyin ilk işim Beni koklama kolay. <gülüyor> koklama Dinleyicilerimiz adına koklayın. Koklama. Ama biriniz Onu... buradan koklayın. Biriniz buradan koklayın. Yalnız şunu da garantisini vermeyeyim sevgili dinleyiciler. Yani uzaktan koklayın. Uzaktan. En güzel yani koklama uzaktan. Uzaktan koklamak koklamanın en güzel. Hadi bir aşk şarkısı söyleyin ya. Benim aklımdaki şarkı aşk şarkısı değilmiş Şey oldu. Love Story, Love Story. Onu herkes dinle. Midlof. Ona... Midlof. Ay. Ay sakın. Bir güzel Vallahi bir şarkı, ya. Ya. Güzel şarkı mı? Böyle herkesin kalbin a evet dedecek bir şarkı tamam. olsun. Tamam o zaman güzel bir Aa, şarkı söyleyin. Herkes... Emin Hakuna Matata çaldık. Çünkü evet, de o... yani o yüzden ben biraz hani Mitlof'tan yürüyorum herhalde diye düşündüm. Ama, Ama Mitlof içimizi kıyar diye canım. Hakuna ha, Matata. Hakuna da Matata. Da bayağı coştuk Stüdyoda <gülüyor> eller havaya ya. yaptık böyle What böyle. Bana Wonderful Phrase diye şarkının sözü var be. <gülüyor> Pek çok şarkının sözü. Tamam. Phrase derken hocam. Vallahi süremiz de azaldığı için. şey Love Me Tender çal. Elbis ya presi ama Elvis Presley yani. lamitender. Tamam mi? zaten süremiz de azaltı Anca Tamam ya Boondond the River çal bitsin ya vallahi hadi eskilere istinaden Boondond the River çal bütün <gülüyor> sevenler. İsterseniz hiç aşk şarkısı olmayan ama <gülüyor> <gülüyor> sevenlerin en sevdiği şarkıyı çalsın. Wind of Change. <gülüyor> ya <gülüyor> ya <gülüyor> Boondond. Ya. <gülüyor> ya bak. Vallahi o... bana hepsi güzel geldi şu anda. Ya da Hotel California çalsın ya. Ya şu 10 Tamam de peki. Bod on the river'da Oktay Mutabık. Bod on the river. Bod on the river diyenler. <gülüyor> yok yok en üstte bitirelim o zaman. Yesterday'i çalsana Ege. <gülüyor> yesterday'i çal ne olur yesterday'i çal. Oğlum ne olur yesterday ya. <gülüyor> yok La yok güzel bu. <gülüyor> bir gün mükemmel bir gün olacak.